Evet. evet ee, oradan başlayalım bu netlik Genel mi? bir bilgi verilmiş Hı -hı. Ee, Wikipedia aslında biz şey anlamında çok fazla kullanmıyoruz yani Bilimsel anlamda Hı -hı. yaptığımız çalışmalarda çok fazla yerlanmıyoruz ee, Bizim burada amacımız yerinde görmek Yani oradaki ee, Vordanis adası üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda Yerinde incelemeler gerçekleştirerek ilk elden bilgileri elde etmek Dolayısıyla ee, burada tarihsel kaynaklarda vesaire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 E, tabii Adanın da şöyle bir özelliği var, e, ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. E, üzerinde yoğun bir kalkı tabakası hmm. var. Bu da işte e, midye kabuklarından ve kumlardan oluşan bir Yusunlar. tabaka. Yani e, şey bizim <gülüyor> tabii kültür ve Turizm Bakanlığından almış olduğumuz izinde sadece yüzey <gülüyor> araştırması şeklinde. E, dolayısıyla bu tabakanın altında neler var, onları göremiyoruz. E, buna rağmen tespit etmiş olduğumuz röntar arasında.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 tahmin ediyoruz. Hmm. Ee, evet. Çünkü 1770 yılına ait o harita e, var. Ancak bizim orada tespit etmiş olduğumuz batıklar özellikle Çatı Kiremit'te batığı e, 15. yüzyılın ilk yarısına ait. Evet. Ee, Çatı Kiremit'lerinin not tipolojisinden yola çıkacak olursak. Hı -hı. E, bunların, bu Çatı Kiremit'lerin emsalleri var. E, Miletos'ta olsun, Enez'de olsun Hı -hı. E, günümüze kalan yapılarda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 Evet, azıcık da oradan bahsedip sonra şeye geçelim isterseniz Aya ee, Nikola. Ee, özellikle ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Ee, Volkanlarcı ve Sergio Ekşen da ee, bizim ekibimiz de, ekibimizin önemli parçaları. Ee, Sağolsunlar, işte Volkan'ın dalış okulu var. O e, bize tekne ve e, ekipman evet. de bulundu. Ee, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak bizim için önemli. Evet. ...orada yaşayan halkla birlikte... ...bu tür çalışmaları... ...gerçekleştirmekte... ...ayrıca... ...bizim için önemli çünkü... ...bizim elde ettiğimiz bilgileri de... ...ilk elden onlar vasıtasıyla... ...tanıtmış onlara da... ...bilgilendirmiş oluyoruz... ...bu çalışmalarda... Peki... ...şimdi o zaman şeye... ...gelelim şu... ...e... <gülüyor> <gülüyor> Adanın Maden semtinde Naki Bey e, plajındaki e, kalıntılar. E, orada aşağı yukarı 8. yüzyıla kadar uzanan e, bu e, Kadınlar Manastırı var. E, i̇şte e, Bizans imparatoru bu ikinci e, just. Yani öyle öyle geçiyor şeyde 569 500. senesi olarak hı hı. şey geçiyor ama yani öyle veriler var elimde. Herkes tekrar dönüp düzeltebilir beni. Kendi mülkiyetinde bir şey yapıyor değil mi? Manastır yapıyor ve bugün Ayos Dimitros Kilisesi'nin olduğu yere de bir saray yapıyor. Yani kilise ve manastırın yapılmasıyla da Aya Nikola Koyu'nu... No ismini alıyor o, o, ve antik e, Bizans döneminde de Karya Köyü olarak biliniyor tabi burada antik bir liman e, var hala e, yüzeyde bu kalıntılar var ve şeye doğru denize doğru gidiyor oldukça kolay bir e, şey yapmak yani e, sualtı e, araştırmasına sizin için çok çok açık bir yer ee, çok cazip bir yer. Belki bu yaptığınız e, diğer rotaları da şimdi anlatırsınız. Önümüzdeki planda ne var? Adalarda... Şimdi bu yıl Eylül ayında gerçekleştireceğiz Hı -hı. bu çalışmalarımızı biz. Ee, ve bu yıl öncelikli olarak Sedef Adası e, etrafında bir araştırma, gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü halihazırda hazırda Sedef Adası etrafı dolaşı yasak bölge ilan edilmiş. Hı -hı. Daha önce oradan çıkartılan bir takım anforalar olmuş. Bunlar 2863 sayılı yasa kapsamında da ee, Sedef çevresi e, dalış yasak bölge ilan edilmiş. Çünkü işte sportif dalgıçlar ada etrafında da evet. her önüne gelen bir anfora çıkarttığında e, maalesef böyle üzücü durumlar söz konusu olmuş. Hı hı. E, onun dışında Heybeli Adanın güneyindeki Çam Limanı'nda e, yine araştırma gerçekleştireceğiz. E, burada da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 Orası da bizim için önemli, orada bir araştırma gerçekleştireceğiz. Neandros Tavşan Adası da yine aynı şekilde evet. etrafında yine bir araştırma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bizim çalışma sahamız kapsamında dalmadık nokta bırakmak istemiyoruz, en küçük detayı da atlamak istemiyoruz. Evet.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 Klasik arkeolojinin başlangıcı 1750'ler olmasına rağmen e, o anlamda da çok genç esasında bir bilim dalı sualtı altı evet. e, Ve bir yerden başladık e, ve bu şekilde de devam etmek istiyoruz. En küçük detayına kadar da bu tespitlerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Şimdi esasında adalar tamamıyla sit bölgesi ve esasında orada da e, bir şey, kazı çalışmaları falan yapılmadı. Ada çok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 ...mezar ve e, altın sikyeler buluyorlar... ...Şeyde... ...Aya Nikola bölgesinde bu karye... E, ...köy dediğimiz yerde... ...ve böylece de bu... ...antik döneme ait bir yerleşimin varlığı... E, ...yani açık seçik... ...ortaya e, çıkmış oluyor... ...buradan çıkan işte bu... ...altın sikyeler, paralar... E, ...vesaireler... E, ...hatta ismi de Kisikos Definesi... Kisikos Definesi... Evet. Evet. ...Helenistik döneme tarihleniyor o sikyeler... ...evet... Arkeoloji Müzesi'nin define bölümünde yani arzu eden olursa orada da görebilir. Böyle de kıymetli bir yer yani bu çalışmaların mutlaka bir ayağının buraya eklenmesi lazım. Ben şeyde gördüm bir de bakarken Ernest Simon kadınlar Kadınlar Manastırı'nı kıyı boyunca yani yaptığı haritalarında o İstanbul, Ankara ve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 Evet. ve o sahil yolunun altında kalmış bütün o antik mendirekler evet. ee, yani biz esasında bu mendirekleri tespit ettiğimizde çok seviniyoruz ee, antik deneme <gülüyor> ait yapılar olduğunu e, belgelememiz, belgelediğimiz için ee, önümüzdeki yıllarda da orada bir çalışma gerçekleştireceğiz muhakkak evet bu dediğiniz esasında adada da olmuş manastır kalıntılarının üzerine e, günümüzde bazı yapılar kondurulmuş arazi doldurulmuş ee, yine bu e, Momborun'un söylediği tarihi liman kalıntısı üzerine de bir e, özel kayıkhane inşa edilmiş. Ee, ama Maalesef işte... <gülüyor> bizim e, ülkemizde çok fazla sayıda kültürel miras olduğu için e, çok da değerini anlayamıyoruz. E, bu tür olumsuz olaylar da yaşanıyor.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 Nasıl yorumlanır bilemiyorum. Yani yorumlanacak hiçbir tarafı <gülüyor> yok. Ancak biz yani yaşayanlar sahiplenerek sanırım sesimizi duyurabiliriz. Tabii orada sivil toplum kuruluşları işte sizin vasıtanıza evet. bunların duyurulması gerekiyor. Ya peki de. programımızın sonuna doğru gelirken bir de destek açısından sanırım desteğe de ihtiyacınız var. Bu konuda söylemek istedikleriniz son sözleriniz?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 mahsullerimiz de oluyor. Ee, biz bunları e, istiyoruz ki hep beraber evet. taşın altına elimizi sokalım. <gülüyor> e, i̇şte yerel yönetimler olsun, onlarla beraber. Sağolsunlar daha öncesinde Maltepe Belediyesi ve Kartal Belediyesi, e, Pendik Adalar Belediyeleri de bu çalışmamıza katkıda bulundular. <gülüyor> e, yine böyle bir e, kolektif işbirliği olursa. Bizi çok seviniriz ve rahatlıkla sadece bilimimize odaklanıp evet. işimizi gerçekleştirebiliriz. Çünkü bizim için de çok inanılmaz zamanımızı alan durumlar. istedikleriniz zaten çok çok az herkesin karşılayabileceği kesinlikle biz <gülüyor> yani çok büyük ve hiçbir şey değil bunlar mi? hiçbir şey değil gerçekten efendim konumuz programın tabii aile sonuna geldik konumuz Ahmet bilirdi onunla Sualtı Arkeoloji kazılarını konuştuk